Cuma günleri okunan salanın hükmü nedir? Salanın sözlerinde bir sakınca var mıdır? Şimdi okunan salatta çok acayip kelimeler kullanılıyor. Ya Seyyidül Evvelin ve'l Ahirin diyor. Eskilerin ve geç geçmiş ve geleceğin efendisi. Bu ne demek yani? Ondan sonra salatta seyyid Kainat demiyorlar galiba, değil mi? Salada ya Rasulallah. var mı? Sefaat Habibullah kelimesinin kullanılmasına bir sakınca yok. Cenab-ı Hak sende ne diyor Allah-u Teala e, ayet-i kerimesinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونَ يُحْبُبْكُمُ Siz eğer Allah'ı seviyorsanız ben, bana uyun, Allah da sizi sevsin. Yani Cenab-ı Hak bizi sev sever sevdiği zaman Habibullah oluruz yani biz de oluruz. Allah'ın sevdiği kişi oluruz. Onda bir e, anormallik yok. Tabii ki Resulullah Habibullah'tır. Ama işte